Bismillahirrahmanirrahim. Araf 54 Muhakkak ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmadan kovalayan gece ile bürüz, güneş, ay ve yıldızlar onun emriyle musaffar kılınmıştır. Bilin ki yaratmada emiz de onundur. Alemlerin Rabb olan Allah'ın şanı ne yücedir. Allah subhanahu ve seala gökleri, yeri ve bunlar arasındakiler ile alemin altı günde yarattığını haber vermiştir. Ve arşa istiva ettiğini söylüyor. İnşallah bunu Taha suresinde isim ve sıfat olarak geleceğim geniş olarak, ek olarak orada istiva meselesinde girmeyi düşünüyor. Ama bu konuda İmam Mali'nin olduğu bir ortamda kendisine birisi gelerek istiva nedir diye soruyor. İstiva malum, keyfiyeti meçhul, inanmak vacip, soru sorma bidattır diyerek atın şu bidatçıyı ve bir daha buraya Almayındır. bazı ayetleri muhkem bazıları müthişabihtir kardeşlerim muhkemler Kur'an'ın anası müthişabi ise iman edip tasdik edip o kadar bırakacağımız orada nedendir nasıldır sorusuna gitmeyeceğimiz meselelerdendir biz Kur'an'ın hem mantıkuna hem de mefhumuna muhatap olan insanlarız Allah'ın isim ve sıfatları girdiğinde direkt mantığına muhatabız sağından solundan açıklayıcı bir bilgi gelmemişse olduğu gibi alır olduğu gibi iman ederiz Allah bizi hakkıyla iman eden kalbinde şek ve şüphe duymadan kelime-i tevhidi getiren ve onun gizi üzerine yaşayanlardan eylesin 55 ve 56 Rabbınıza yalvara yakara gizlice dua edin Muhakkak ki o haddi aşanları sevmez. Islah olmuşken yeryüzünde fesat çıkarmayın ve ona korka korka ve ümitlen yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti ihsan edenlere çok yakındır. Evet, Allah subhanahu ve teala kullarını dünyalarındaki ve ahiretlerinde kendi yararlarına olan duaya irşat buyurup Rabb'ımıza yalvara yalvara gizlice dua edin diyor. Allah bizi dua edenlerden, ondan isteyenlerden kılsın, ondan yüz çeviren, ondan ümidi kesenler arasına bizleri katmasın. Amin Ya Rabbi. Ve Rabb'ımız uyarıyor. Islah olmuşken yeryüzünde fesat çıkarmayın. Bu de Allah subhanahu ve teala fesatçılığı ne yapıyor? Yasaklıyor. Islah olmuşken fesat çıkarma bu da iman ettikten sonra küfre dönme veya dedikodu, gıybet, Müslümanların arasını açma gibi meselelerdir ki Allah subhanahu ve teala bunu kesinlikle haram kılıyor. Ve hatta ve vesselam Efendimiz kim nemmamcılık yaparsa cennetin kokusunu dahi Duyamayacaktır, buyurmuştur. 57 ve 58 Odur ki rahmetinin önünde rüzgarı müjdeci olarak gönderir. Nihayet bunlar ağır yüklü bulutları yüklendiğinde biz onu ölü bir memlekete gönderir, su indirir ve onunla her tür mahsulleri, her tür mahsulleri yetiştiririz. İşte ölüleri de böyle çıkarız ta ki iyice düşünüp ibret alasınız iyi ve temiz memleketin bitkisi Rabbinin izniyle çıkar kötü olandan ise saydası çok az olandan başkası çıkmaz şükreden bir kavim için ayetleri işte böyle yerli yerince açıklarız evet. Allah subhanahu ve teala yine burada Rablığına işaret ediyor göklerin ve yerin yaratıcısı olduğunu tasarruf sahibi hakim, idare edici emri altında tutan olduğunu zikredip dilediğine güç yetiştirici olduğu için kendisine duaya kollarını irşad ettiğinde zatının rızık verici olduğuna kıyamet günü ölüleri ancak kendisinin geri döndüreceğine işaret ediyor yani rak kelimesini de ele aldığımızda kardeşlerim, yediren, içiren yaşatan, öldüren manasındadır ki buradaki zikrettiği, gündeme getirdiği de Allah Azze ve Celle'nin budur. Buradan ilahlığa doğru bir çıkış yaparak yani benden işte benden talep et ben de sana bunu ne yapayım vereyim demiştir. Ve Allah Sübhanahu ve Teala Başka ayetlerinde de. Hepsini gündeme getirmiş ve yaratıcılığını gündeme getirirken dikkat ederseniz gökleri ve yeri derken insan göğe ve yere baktığında o azametin ne manaya geldiğini çok daha rahat anlar. Ve ayetlerin hep böyle gökleri ve yeri yaratan tipinde gelen şekliyle o an göğe ve yere bakarsa insan herhalde ne denmek istediğini anlar. Daha bu görüleni. 59, 60, 61 ve 62 Az ki Nuh'u kavmine gönderdik de ey kavmin Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım dedi. Kavminden ileri gelenler de dediler ki Biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Dedi ki ey kavmin bende bir sapıklık yoktur. Ben ancak alemlerin Rabbimden bir peygamberim. Rabbimin vahyettiklerini size bildiriyorum. Ve size öğret veriyorum. Ben sizin bilmediklerinizi de Allah katından biliyorum buyurmuştur. Allah subhanahu ve teala surenin başında Adem aleyhisselamın kıssasını ve durumla ilgili hususları zikredip bitirdikten sonra sırayla peygamberlerin kıssasını zikretmeye başlıyor. Burada da önce Nuh aleyhisselamı zikrediyor. Çünkü Adem aleyhisselamdan sonra yeryüzü halkına gönderilen ilk resim Olur. Nuh Aleyhisselam'ın mezhebi şöyledir kardeşlerim Nuh İbni Lamek İbni Metuşlah İbni Hamuh ki bu sanıldığına göre İdris Aleyhisselam olup kalemle yazanların ilkidir. İbni Mürt İbni Mehlil İbni Kanin İbni Yaneş İbni Şit İbni Adem Aleyhisselam'dır. İbni İsa ve birçok mezheb imamı Nuh'un mezhebini böylece belirtmiştir. 63 ve 64 Sizi uyarması için sakınmanız ve böylece rahmete kavuşturulmanız için aranızdan bir adama Rabbimiz tarafından bir haber geldi diye mi hayret ediyorsunuz? Bunun üzerine onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide beraberinde olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar gerçekten köy bir kavim idiler. Allah ve teala Nohun kavmine şöyle dediğine haber veriyor. Hayret mi diyorsunuz? Buna şaşmayın. Allah'ın lütfu, ihsanı ve size merhametinden dolayı sizi sakındırması, sizi Allah'ın azabından korkmanız ve ona şirk koşmamanız için sizden bir adama vahiy etmesi şaşıracak bir şey değildir. Evet. 65'ten 69'a kadar, bu da at kavmiyle alakalı geliyor. Ağda da kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmin, Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hala sakınmaz mısınız? Kavminin ileri gelenlerinden küfretmiş olanlar, gerçekten biz seni değinsizlik içinde görüyoruz ve doğrusu biz seni yalancılardan sanıyoruz dediler dedi ki ey kavmüm bende hiç peyinsizlik yok yalnız ben alemlerin Rabbim'den gelmiş bir peygamberim size Rabbim'in vahyettiklerini bildiriyorum ve ben sizin için emin bir öğütçüyüm sizi uyarması uyarması için aranızdan bir adama Rabbiniz tarafından bir haber geldi diye mi hayret ediyorsunuz düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra halifeler yaptı yaradılış itibarıyla onlardan fazla boypost verdi hem Allah'ın nimetini hatırlayın ki felaha erdirlesiniz Allah subhanahu wa ta'ala nasıl Nuh kavmine Nuh'u göndermişse aynı şekilde kardeş aynı şekilde ad kavmine de kardeşleri hudu gönderdik ve o da onları uyardı demişti. Dikkat ederseniz öbür ayetlerde de burada da ve ilerideki gelecek ayetlerde de gelen her elçiye bir serzeniş, demiş, bir baş kaldırı, bir yalanlama ve aşağılama ve aklından şüphe etme var. Bunun da sebebi kardeşlerim Allah Subhanahu ve Teala bir kavme bir uyarıcı gönderdiğinde gönderme sebebi nedir? Burayı hiç düşündük mü? hiç yakalamaya çalıştık mı? Doğru olan, hasta olmayan bir vücut, bir uyarıya veya bir tedaviye ihtiyacı olur mu? Olmaz değil mi? Muhakkak orada bir isyan, muhakkak Allah'a karşı bir başkaldırı, muhakkak bir şirk gündemde ki Allah subhanahu ve teala ne yapıyor? Resullerini, elçilerini o topluluğa gönderiyor. Ve her insan fıtratı doğruyu gördüğünde muhakkak rahatsız olur ve ona karşı bir söz söyleme ihtiyacı hisseder. İşte burada da fıtratın gereği hemen bir baş kaldırı ve baş kaldırı da kardeşlerim öncü kimse bozulma, rahatsız olma o küfürde, fıskta, şefte öncülerden, gururlardan, kibirlerden hep gelmiş ve ondan sonra sırasıyla takip edip gitmiştir. Allah subhanahu ve Teala onlara gönderdiği elçilerden onlara söylediği sözlerden ve onların karşılık olarak söylediği sözleri bizi haberdar ederek onların huy hareket ve düşüncelerini bize bildiriyor ve bu kıyamete kadar küfür ehlinin sözlerinin bu olacağını bize bildiriyor bakın devam eden ayetlerde 70, 71 ve 72'de dediler ki sen bize yalnız Allah'a kullut etmemiz ve atalarımızın tatmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Şayet sadıklardan isen tehdit ettiklerini getir bize. Dedi ki, gerçekten üzerinize Rabbimizden bir azap, bir gazap hak oldu. <gülüyor> Allah onlara kendinizin ve atalarımızın taktığı bir takım atlar hakkında hiçbir hücret indirmemişken benimle mücadelem ediyorsunuz. Bekleyin öyleyse, şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Biz bunun üzerine rahmetimizle onu ve beraberinde bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayıp iman etmemiş olanların kökünü kestik. Onlar zaten mümin değillerdi. Evet, Allah subhanahu ve teala, Allah subhanahu ve teala onların hud aleyhisselama karşı azgınlıklarını sapıklıklarını, inatlarını ve inkarlarını haber vererek şöyle buyuruyor. Dediler ki sen bize yalnız Allah'a kulluk etmemiz için mi geldin? Nitekim Kureyş kafirleri de hani demişlerdi ki ey Allah'ımız eğer bu gerçekten senin katından ise bizden, bize gökten taş yağdır yahut acıklı bir azap getir. Evet. Müşriklerin huylarının Allah Azze ve Celle hep aynı olduğunu, hep inkar içinde olduklarını, her gelen peygamberi tuttuklarını ve buna mukabil eğer doğru söylüyorsan bize azabı getir. Eğer doğru söylüyorsan şunu getir, bunu getir demişler. Ve buna mukabil Allah Subhanahu ve Teala Onların yalanladığı şeyi başlarına getirmiştir. Allah subhanahu ve teala bizleri böyle belalardan korusun ve korudu da. Allah Resulü ve vesselam Efendimiz dua ederek Rabbim'den üç şey istemiş. Bunlardan birisi geçmiş ümmetleri topluca helak ettiğin gibi bizi de helak etme diye dua etmiş. Allah subhanahu ve teala da onun bu duasını kabul etmiştir ne kadar hamd etsek ağzıdır 73, 74 ve 75 Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik dedi ki ey kovun Allah'a ibadet edin sizin için ondan başka bir ilah yoktur size Rabbinizden apaçık bir burhan gelmiştir işte size bir ayet olarak Allah'ın dişi devesi onu bırakın da Allah'ın toprağında otlasın ona bir kötülük de dokunmayın Yoksa sizi Elin bir azap yakalar Düşünürsünüz ki O sizi at kavminden sonra halifeler yaptı Yeryüzünde sizi yerleştirdi Ovalarından köşkler yapıyor Dağlarından evler yontuyorsunuz Artık Allah'ın nimetini anın Yeryüzünde fesatçılar olarak taşkınlık yapmayın Onun kavminden Büyüklük taslayan İleri gelenleri kendilerine hol görülenlere, işlerinden iman edenlere, siz Salih'in gerçekten Rab'lı tarafından gönderilmiş olduğunu, olduğuna inanıyor musunuz dediler. Onlar da dediler ki, doğrusu biz onunla gönderilene inanıyoruz. Büyüklük taslayanlar dediler ki, biz doğrusu sizin iman ettiğinizi inkar edenleriz. Ve dişi deveyi kesip çevirdiler de Rab'lının emrine baş kaldılar kaldırdılar ve dediler ki ey Salih eğer sen peygamberlerden isen tehdit edip durduğun azabı getir bize bu yüzden onları şiddetli bir karsıntı verdi ve yurtlarında dizisi çöken kimseler oldular Semih kavmi ve Salih peygamberden bahsediyor Allah subhanahu ve teala onlar peygamberlerinden mucize istediğinde Allah subhanahu ve teala kavmini bir kayanın yanına toplamasını ve o kayadan çıkacak dişi deveye sahip olmasını ona ilişmemelerini emrediyor. Ve bir gün suyu devenin içeceğini bir gün o kavmin içeceğini ve kesinlikle onun canına kast etmeyeceklerini söylüyor. Kavmi inanamıyor tabi ve büyük bir gürültüyle kaya kalkıyor içinden deve çıkıyor ve deve hakikaten bir gün suyu içiyor ertesi günü verdiği süt herkese yetiyor bu böyle devam ederken o kavmin zalimleri önde gidenleri fasıkları bir gece anlaşıyorlar ve salihin devesini öldürüyorlar ve Allah subhanahu ve teala da onlara belayı veriyor. Aleykümselam ve Rabbim sallahu 79 O da onlardan yüz çevirdi ve dedi ki ey kavmim anolsun ki ben size Rabbim'in ettiğini bildirdim ve size öğüt verdim. Ne var ki siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Evet. Salih aleyhisselam dediğini diyor uyarıyor. Allah'a isyan etmeleri, hakkı kabilden imtina etmeleri ve hidayetten yüz çevirip körlüğe yönelmeleri sebebiyle allah Teala'nın helak ettiği Salih Aleyhisselam'ın kavmini suçlamasından ve ayıplamasından ibarettir. 80, 81 ve 82 Lut'u da hani o kavmine demişti ki sizden önce dünyalarda hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığını yapıyorsunuz. Siz kadınları bırakıp şevhetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz çok aşırı giden bir kavimsiniz. Kavmanın cevabı ise sadece çıkarın onları memleketimizden çünkü onlar fazla temizlik yapan insanlarmış demek oldu. 83 ve 84 Bunun üzerine biz de hem onu hem de ehlini kurtardık. Ancak karısı geride kalanlardan oldu. Onların üzerine öyle bir yağmur yağdırdık ki bir bak işte suçların sonu nasıl olmuştur. Evet kardeşlerim Allah subhanahu ve teala her türlü pislikten, kirden, şeheve arzularına uyan insanlardan bizleri beri buyursun. Bırakın gizli kapılar ardında yapmayı alenen artık Allah'ın helal kıldığı, temiz kıldığı kadınları bırakıp erkek erkeğe yanaşmaya başlamışlar. Ve Allah subhanahu ve teala onları uyardığı halde onlar bu pisliklerinden vazgeçmemişlerdir. Ve Allah subhanahu ve teala onlara elçilerini göndermiş, elçisi onlara uyarmış, onlara mühlet vermiş, onlar bu mühleti alaya almışlar ve Allah'ın azabı onlara gelmiştir. Allah Resulü ve Vesselam Efendimiz de kim erkek erkeğe yaklaşır, ruhsilik yaparsa ikisini de öldürün demiştir. Dindeki cezası da ikisinin boynu da vurulmaktır. Evet. Allah bizleri ve bizden gelen meski kıyamete kadar böyle pis işlere bulaşmaktan uğraşmaktan beri buyursun. Amin Ya Rabbi. 85. de kardeşleri şuaybı dedi ki ey kavmin Allah'a kulluk edin sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Rabbinizden size afaçık bir burhan gelmiştir. O halde ölçüyü ve tartıyı doğru tutun. İnsanların eşyasını eksik vermeyin. Ve o ıslah olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Bunlar sizin için hayırlıdır eğer müminlerden iseniz. Burada da başka bir peygamber ve başka bir kavim, Başka bir müşkilatı Allah subhanahu ve teala bize bildiriyor. Bu da Medyen halkı ve Medyen halkının peygamberi de Şuayb aleyhisselam. Bunlar ölçüyü tartıyı bozan ve insanların eşyalarını haksız yere yiyenlerdi. Allah subhanahu ve teala onlara Şuayb'ı göndererek onları bu şekilde tehdit ediyor. 86 ve 87 ve siz Allah'a iman edenleri tehdit ederek Allah yolundan alıkoyarak ve onun eğriliğini isteyerek her yolun başını tutup oturmayın hem hatırlayın ki siz vaktiyle tek de sizi o çoğalttı ve bakın fesat çıkaranların sonu nice olmuştur eğer içinizden bir kısmı denemeyen gönderilene inanmış bir kısmı da inanmamışsa Allah aranızdaki hükmü verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hazreti Şuayt onlara hissi ve manevi olarak yol kesmeyi yasaklıyor. Tehdit ederek her yolun başını tutup oturmayın. Bozgunculuk yapmayın. Malların size vermedikleri takdirde insanları ölümden tehdit etmeyin diyor. Ve kim bana inanmış? veya bir kısmını inanmamışsa benimle üzerinizde ihtilafa düşmüşseniz Allah muhakkak sizinle benim arama bir hüküm indirecektir diyor 88 kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler de dediler ki ey Şuaid seni ve beraberindeki inanmış olanları ya memleketimizden çıkarırız veya mutlaka bizim dinimize dönersiniz dedi ki İstemezsek de mi istemezsek de mi 89 Allah bizi ondan kurtardıktan sonra yine sizin dininize dönecek olursak doğrusu Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz Rabbimiz olan Allah'ın dilemesi bir yana ona dönmemiz bizim için olacak şey değildir Rabbimiz'in ilmi her şeyi kuşatmıştır ancak Allah'a dayanıp güvendik biz Rabbimiz, kavramız ile bizim aramızda sen hak ile hüküm ver, sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Evet, Allah subhanahu ve teala burada, kafirlerin Allah'ın peygamberi Şuayb ve onunla beraber olan müminleri nasıl karşıladıklarını, onu ve beraberindekileri ya kasabadan sürme veya kendi dinlerine dönmeye ve içinde bulundukları duruma girmeye zorlamakla tehdit ettiklerini haber, ve haber veriyor. Dikkat ederseniz daha önceki ayetlerde de üzerinde durduk. Hep Rahman'ın dostları ve şeytanın dostları. İman edenler hayrıları. Müminler kafirler. Hep bu ikilemede gidiyor kardeşlerim. Ama daha önce de belirttiğimiz gibi Rahman'ın dostları ki öncülüğünü peygamberler, sıttıklar şehitler, alimler yapmış. Onlar hep korkutuyorlar ama ahiretle. Korkun ama yarın kıyamet gününden korkun demişler. Ama şeytan ve avanilerine baktığımızda hep dünyada hep Allah'ın onlara verdiği bir şeylerle korkutma, sürme, dışlama, canına kast etme gibi bir şeylerle uğraşıyorlar. Ama bakın karşılarındaki Rahman'ın dostları hep bir tevekkül içinde hep Rabb'a sığınma içinde ve o bize yeter diyerek onlara Allah'la sizinle bizimle sizin aranızda muhakkak Allah hüküm verecektir diyerek sükunet ediyorlar ve emin oluyorlar Allah bizi Rahman'ın dostlarından kılsın 90, 91 ve 92 havminden küf etmiş olan ileri gelenler dediler ki şu ayda uyarsanız hamdolsun ki siz o zaman hüsrana uğrayanlardansınız. Bunun üzerine onları sarsıntı yakalayıverdi ve yurt, yurtlarında üstü çekenler oldular. Şu ayda yalanlayanlar zaten yurtlarında hiç oturmamış gibi oldular. Şu ayda yalanlamış olanlar, hüsrana uğrayanlar işte onlar oldular. 93 bunun üzerine onlardan yüz çevirdi ve dedi ki ey kavmin andılsın ki ben Rabbimin bana vahyettiklerini size bildirdim ve nice öğüt verdim öyleyse ben küfredenler kavmine nasıl tasalanabilirim? evet işte zalimlerin sonu onlara isabet eden azap musibet ve ceza isabet ettikten sonra şuayb aleyhisselam onlardan yüz çevirmiş ve onları ayıplayarak azarlayarak ey kavmin and olsun ki ben Rabbim'in bana vahyettiklerini size bildirdim ve nice öğüt verdim benimle gönderileni size ilettim o halde siz benim getirdiklerimi yalanlamış inkar etmişken size üzülecek tasalanacak değilim demiştir de bu sebepledir ki öyleyse ben küfredenler kavmine nasıl tasalanabilirim demiştir evet Tevbe suresinde de gelecek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin amcası öldüğünde çok üzülüyor Allah Subhanahu ve Teala sen sevdiğini hidayet edemezsin ayetini indirmiş ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben amdolsun ki ona tövbe istifara devam edeceğim dediğinde Allah Azze ve Celle sen onlara yetmiş değil yüz de tövbe istifarda bulunsan Allah kabul etmeyecek ayetini indirmiş. Ve akabinde müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ne bir mümine onlara tövbe istifarda bulunma yakışık kalmaz ayetlerini indirmiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Efendimiz kendisi hemen istifa'ı bırakmıştır. Aynen burada da Şuayb Aleyhisselam onları ayıplamış ve sınamıştır. 94 ve 95 biz hangi kasabaya bir peygamber gönderdiysek yalvarıp yakarsınlar diye ora halkını mutlaka darlık ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra kötülüğün yerine iyiliği koyduk. Nihayet çoğaldılar ve atalarımıza da fakirlik, şiddet, hastalık, iyilik ve genişlik dokunmuştu dediler. Bunun üzerine biz de onları kendileri farkına varmadan ansızın yakalayı verdik. Evet. Allah Subhanahu ve Teala onları yalvarıp yakarsınlar diye şiddetli bir zorla düşer kıldık diyor. Allah'ın kendilerinden dileyip murad ettiğini yapmamışlar ve biz de bollukta denenmeleri için bolluğa çevirmiş, bunun içinde şükretmemişlerdir diyor. Ve onlara çocuk çocuk verildi, çoğaldılar diyor. Atalarımıza da fakirlik, şiddet, hastalık, iyilik ve genişlik dokunmuştur dediler. Bunun üzerine biz de onları farkına varmadan ansızın yakalayıverdik diyor. Üstümde gelen bir rivayette kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz müminin durumuna şaşırır. Doğrusu onun her işi hayırdır. Bu husus müminden başkası için böyle değildir. Ona iyilik ve genişlik isabet ederse şükreder ve bu kendisi için hayır olur bir sıkıntı ve darlığa düşer olursa sabreder, bu da kendisi için hayır olur. Mümin kişi, Allah'ın kendisini iyilik ve genişlikle darlık ve sıkıntıyla imtihan ettiğini anlayan kimsedir. Buyurulmuştur. Allah subhanahu ve teala bizi bunlardan eylesin. Evet kardeşlerim, yine bir hadiste, günahlarından tertemiz olup, arınan kadar imtihan, müminle devamlı beraberdir münafığın benzeri ise sahibinin kendisinin için bağladığını ve niçin salıverdiğini benzemeyen bir merkebin misalidir aleyküm selam ve rahmetullahi ve hoş geldiniz. 96, 97, 98 99 ve 100 şayet kasabaların halkı inanmış ve sakınmış olsalardı elbette üzerlerine gökten ve yerden bereketler açardık. Fakat onlar yalanladılar. Biz de bunun üzerine onları yaptıklarından dolayı yakalayıverdik. Kasabaların halkı kendileri geceleyin uyururken azabımızın onlara gelip çatmasından emin mi oldu? Yoksa kasabaların halkı kendileri gündüz oynarlarken Azabımızın onlara gelip çatmasından emin mi oldular? Artık onlar Allah'ın düzeninden emin oldular? Hüsrana uğrayanlar topluluğundan başkası Allah'ın düzeninden emin olmaz. Sahiplerinden sana yer varis olanlara besbelli değil miydi? Eğer biz bileseydik onları da günahlarından dolayı cezalandırırdık. Ve onların kalpleri üzerine mühür basarız da bir şey duymazlar. <gülüyor> Allah subhanahu ve teala yine burada peygamberlerin kıssalarına işaret ederek geçmiş ümmetlere kasabalara gönderilen peygamberlere ve onların azgınlıklarına ve bu azgınlıklarından sonra başlarına geleni zikrediyor. İbn Abbas ayeti kerime hakkında istersek günahları sebebiyle onları cezalandıracağımızı onlara açıklamadık mı? ayetinde Allahü Teala kendilerinden önce yeryüzünde şöyle der allah Teala buyuruyor ki kendilerinden önce yeryüzü sahiplerinin helak olmasından sonra halife kılınanlara varisler kılınanlara beyan etmedik mi ki onların yollarınca yürüdüler onların amelleri gibi amel işlediler ve Rablarına isyan ettiler eğer biz dileseydik onları da günahlarından dolayı cezalandırırdık dileseydik kendilerinden öncekilerine yaptıklarımızı onlara da elbette yapardık kalpleri üzerine mühür basarız da ne bir nasihat ve ne de bir hatırlatma duymaz Allah subhanahu ve teala bu okunanlardan kalpleri huşu duyan ve onların pisliklerinden beri olan kullardan eylesin bizlere 101 ve 102 işte o kasabaların haberlerinin bir kısmını sana anlatıyoruz andılsın ki peygamberleri onlara apaçık burhanlar getirdi de önceleri yalanladıklarından inanmadılar işte böyle mühür basar Allah kafirlerin kalbine onların çoğunda biz ahde vefa görmedik onların çoğunu fasıklar olarak bulduk Allah subhanahu ve teala peygamberi a.s.a Nenuh, Lut, Salih, Lut ve Şuayb'in kavimlerinin haberlerini kafirleri helak buyurmasını inananları kurtarmasını resullerin dilinden hüccetlere onlara hakkı açıkladığından dolayı özür dileme özür beyan etme hakkı bırakmadığını anlattıktan sonra Ey Muhammed işte o kasabaların haberlerinin bir kısmını sana anlatıyoruz ki peygamberleri onlara kendilerine haber verdiklerinde doğruluklarına delalet eden apaçık burhanlar getirdi. Ve biz hiçbir kavme Resul göndermeden azap edici değiliz istiyor Evet 103 Sonra onların ardından Musa'yı Ayetlerimizle Firavun'a ve Erkan'ına gönderdik. Onlar buna karşı haksızlık ettiler. Bir bak ki, sesatçıların sonu nice oldu. Evet, var Subhanahu ve Teala. Sonra onların daha önce zikri geçen Nuh, Salih, Lut, Şahidun, ki Allah onlara salatu selam etsin. Ardından Musa'yı açık hükçe ve dalaletlerle dalaletlerle ayetlerimizde onların zamanına gönderdik diyor 104, 105, 106 107, 108 109, 110 ve 116'ya kadar Musa dedi ki Ey Firavun ben alemlerin Rabbından gönderilmiş bir peygamberim bana yaraşan Allah hakkında haktan başkasını söylememektir. Size Rabbinizden apaçık bir duhan getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle beraber gönder. Dedi ki, şayet sen bir ayet getirdinse göster onu eğer sadıklardan isen. Bunun üzerine asasını bıraktı. Bir de ne görsünler o apaçık bir evderhadır. Elini çıkardı ne görsünler o da bakanlara bembeyaz parlıyor Firavun'un kavminden ileri gelenler doğrusu bu bilgin bir sihirbazdır dediler sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor Firavun o halde ne buyurursunuz 111-112 dediler ki onu ve kardeşini alıkoy şehirlere toplayıcılar yolla bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler 113 ve 116'ya kadar sihirbazlar firavuna geldiler ve dediler ki eğer galipler biz olursak şüphesiz bize bir mükafat ver evet hem siz muhakkak gözdeler olacaksınız dedi dediler ki Musa ey Musa sen mi atacaksın yoksa atanlar biz mi olalım siz atın dedi atınca halkın gözlerini büyülediler onlara korku saldılar büyük bir sihir getirmiş oldular. 117'den 122'ye kadar biz de Musa'ya Asa'nı bırak diye vahyettik. Biz de ne görsünler? Onların uydurduklarını yalayıp düşüyor. Böylece hak yerini buldu ve onların yapmakta oldukları şeyler boşa gitti. İşte orada yenildiler. Hor ve hakir geri döndüler. Sihirbazlar da hep birden diye kapandılar. Dediler ki, alemlerin Rabbine iman ettik. Musa ve Harun'un Rabbine. Evet kardeşlerim, yukarıdan ta buraya kadar Allah subhanahu ve teala Firavun'la Musa'nın kıssasına kısaca bir temas ediyor. İleride çok geniş bir şekilde surelerde gelecek. Allah subhanahu ve teala yer yer yer yer bu şekilde bize pasaj pasaj bildiriyor ki meselenin ehemmiyetini önemini anlayalım. Ama bakın Musa Aleyhisselam gibi birisi Firavun gibi bir tağuta geldiğinde ona yaklaştığında hatırlattığı nokta çok önemli. Biz alemlerin Rabbinden gelen iki elçiyiz diyor. Yani hani ruhlar alemi var ya hani Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhların çıktığı ve ben sizin Rabbiniz değil miyim dendiği nokta var ya hani Firavun'un da ruhunun olduğu yer ve siz de hep birden evet sen bizim Rabbimizsin ahdinin verildiği yer var ya işte Musa direkt oraya işaret ederek Firavun'un alemlerin Rabbini inkar edemeyecek bir noktada oradan vuruyor. Firavunsa benim için bir delil getirin diye Hemen o an aklına gelen. Şimdi bu noktada hem ahit verecek birisi hem de ahit verdiği zata karşı ben ilahım diyecek. Bu olur mu? Olmaz. Ama böyle bir vaka varsa demek ki insanın böyle bir küfür, kalbinin devrede olmayarak sırf diliyle gündeme getirdiği bir küfürdür. Yani Yoruyla. Yani sırf diliyle olan bir küfürdür. İleride Yunus suresinde de gelecek, burada her ne kadar firavun büyüklense, bir deptepe içinde de olsa ki bundan önceki ayetlerin seyirine şöyle bir dikkat edecek olursak, hep Allah subhanahu ve teala geçmiş ümmetlerin helaklarından bahsediyor. Onlara çocuklar verdik, eşleri verdik, mallar verdik, çoğaldılar, şöyle şöyle oldular. Ellerindekini aldık, serzenişle duruma düştüler. Verdik, unuttular. Yani ne zaman bir çare, bir tap, bir çare ve ellerindeki gitmişse hemen daplana dönmüşler. Aynen Yunus suresinde de tam biz diyor onu boğacakken suda iman ettik. Kime? Musa'nın dabbına. Allah Azze ve Celle Şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi diyerek onun tövbesini ne yapmıyor? Kabul etmiyor. İşte burada da Musa aleyhisselama her ne kadar ki o zamanki o kavmin önde gelenleri hep sihirbazlarıydı göz boyayanlardı. Onların hepsi toplanıyor. Halkın gözünün önünde, gözünün önünde bir sihir yapıyorlar. Ama Allah Azze ve Celle'nin verdiği mucizeler onların hepsini ne yaptı? boşa çıkardı ve sihri yapan sihri boşa çıkınca tabii ki meseleyi en iyi kavrayan da onlardır çünkü direkt kafayı vuran bunlar olması hasebiyle hemen biz alemlerin Rabbin'a iman ettik ve Musa'nın harının Rabbin'a demişlerdir Allah subhanahu ve teala hakkı hakikati anlayanlardan eylesin bizlere Aleykümselam ve Rahmetullahi Börekatim Hoşgeldin Mesela Kardeş Evet 123, 124 ve 125, 126 Araf suresinin Firavun dedi ki Ben size izin vermeden mi ona inandınız Doğrusu bu Halkı şehirden çıkarmanız için Düzdüğünüz bir hiledir Fakat yakında bilirsiniz Siz elbette ve elbette ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Dediler ki biz şüphesiz Rabb'ımıza dönenleriz. Sen bizden sırf Rabbimizin ayetleri gelince ona inandık diye intikam alıyorsun. Rabbimiz üzerimize sabır yadır ve bizi müslümanlar olarak öldür. Evet kardeşlerim insan hat, hudut, hukuk, gübilmeyince tanımayınca sanki her şeye sahip olacağını zannediyor değilim. Hadi sen kendin kahroldun. Hadi sen yüzsüzlük yaptın. Hadi Allah'ın verdiğin hükmette kudurdun. Salyalarını akıttın. İyi de Allah'ı tanıyandan ne istiyorsun? İlla seni tanıma. İlla sana boyun eğme zorunda değil ki. Kişi yaratılış gayesi olan Allah'a kulluk ediyorsa ona tevhid ediyorsa sen onun kafasını bile kessen parça parçada yapsan Demir taraklarla sinirlerini de tarasan kızgın çöller çöllere de koysan o ne yapacaktır? yine Rabbuna kulluk edecektir. Ama kafir hiç böyle düşünmez. Firavuna Allah ona lanet etsin Musa Aleyhisselam'ın ya iman ettikleri için sihirbazları tehdit ettiğini haber vererek ne yapıyor? Onların bu davranışlarını insanlara karşı ishar etmiş oldukları bir hile ve destur olarak müptelendiriyor. Ve oradaki firavunun o büyücülerinin yenilmesi yenildiği anda sevgiye kapanması firavunu ne yapıyor? Derlendiriyor ve siz bana sormadan siz bana danışmadan nasıl ona inanırsınız ve akabinde hemen güya ilah oya sizleri ellerimden ayaklarınızdan çaprazlama keseceğim ve hepsini hepinizi katledeceğim diyor. Ama bakın daha bu olayın hemen önünde ondan taltif bekleyen, ondan hediye bekleyen, ondan mükafat isteyen insanların sözlerini, yarabbi ki karşılarındaki belayı biliyorlar bize bugün sabır ver ve bizi Müslüman olarak öldür diyor. evet Allah bizi hep hayırda imtihan etsin ve ruhumuzu Müslüman olarak alsın 127'den 129'a kadar Firavun'un kavminin ileri gelenleri Musa'yı ve kavmini yeryüzünde fesatçılık etsinler seni de ilahlarını da terk etsinler diye mi bırakıyorsun dediler. Dedi ki oğullarını öldürtürüz kadınlarını sağ bırakırız. Elbette biz onları ezicileriz. Musa kavmine dedi ki Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Yeryüzünü muhakkak ki yeryüzü muhakkak ki Allah'ındır. Kullarından dilediğin ona miras ve akıbet müstakillerindir dediler ki sen bize gelmezden önce de geldikten sonra da eziyet edildik dedi ki Rabbimizin düşmanlığı yok etmesi ve yeryüzünde sizi onların yerine getirmesi umulur ve o zaman nasıl davranacağınıza bakacaktır Allah subhanahu ve teala firavun ve kavminden ileri gelenlerin birleşip yardımlaşmalarını Musa aleyhisselama ve kavmine ısrar etmiş oldukları eziyet ve düşmanlıktan burada bahsediyorum. 130'dan 135'e kadar andolsun ki biz Firavun hanedanını düşünüp ibret alırlar diye yıllarca kuraklık ve mahsullerinin kıtlığıyla tutup sıktık. Onlara bir iyilik geldiğinde bu bizim içindir dediler. Şayet kendilerine bir kötülük gelirse Musa ile beraberinde eklere uğursuzluk yüklerlerdi. Dikkat edin, onların uğursuzluğu ancak Allah katındandır. Fakat çoğu bilmezler. Dediler ki, bizi büyülemek için ne kadar mucize gösterirsen göster, biz sana inananlardan olmayacağız. Bu üzerine biz de birbirinden ayrı mucizeler olarak başlarına tufan, çekirge, haşerat, kurbağa ve kan gönderdik. Yine de büyüklük taslayıp, suçlular grubu oldular. Üzerlerine azap çökünce dediler ki, Ey Musa, sana olan ahdine göre Rabbına dua et. Eğer bu azabı bizden kaldırırsan, andılsın ki sana inanacağız, ve İsrail oğullarını seninle birlikte göndereceğiz. Onların erişecekleri bir soruya kadar, azabı üzerlerinden kaldırınca bir de bakarsın onlar sözlerinden cay Evet kardeşlerim onlara birçok azap geliyor ve peşi peşine bu azaplar gelse de çekirgeydi, tufandı, kandı çocukların ölmesiydi bu onların sadece küfrünü artırmış inatlarını artırmış isyanlarını artırmaktan başka bir şeye ne yapmamış yaramamıştır. İşte küfet ehli böyledir kardeşlerim. Her ne kadar mucize gelmişse bu sadece onların helakına sebep olmuş ve onların küfürde daha ileri, daha ileri gitmelerine sebep olmuştur. 136 ve 137 Bu yüzden biz de onlardan intikam aldık. Ve ayetlerimizi yananlayıp umursamadıkları için hepsini denizde bulduk hor görülmüş olan o kavmi de bereketlendirdiğiniz yerin doğularına ve batılarına mirasçı kıldık Rabbinin İsrail oğullarına vuku bulan güzel sözü de onların sabretmelerinden dolayı yerini buldu firavunun da kavminin de yapmakta ve yükseltmekte oldukları şeyleri harap ettik evet Allah subhanahu ve teala İsrailoğullarına peş peşe gelen mucizelerle imtihan ettiğini isyan ve küfürde ısrar edip büyüklendiklerinde onları denizde boğmak suretiyle kendilerinden intikam aldığını bildiriyor. O deniz ki Allahü Teala Musa için onu yarıp açmış, Hazreti Musa ve onunla birlikte İsrailoğulları onu geçmişti. Onların peşinden Firavun orduları girmiş Tersori'ye girince üzerlerine suyu, kapayı vermiştir. Allah kafirlerin cezasını bir de görüverir. 138 139 140 ve 141 İsrail denizden geçirdik. Onlar gönülden putlara tapa gelen bir topluluğa rastladılar ve dediler ki Ey Musa onların ilahları olduğu gibi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 işkencenin en kötüsüne uğratan kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı öldüren firavun hanedanından kurtarmıştık. Bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan var. Evet kardeşlerim, Allah Subhanahu ve teala İsrailoğullarına Musa aleyhisselamın diliyle yaptığı, verdiği ve onları kurtardığı belalardan bahsedip kendisine şirk koşmamasını tavsiye ediyor. Ama onlar öyle bir topluluklar ki kardeşlerim, öyle bir topluluklar ki Allah'ın rahmetiyle o deniz açılmış geçmişler geçer geçmez orada uzağına tapan bir kavim görüp ey Musa bize de şöyle bir ilah edin sana demişlerdir. Düşünün öyle mucizeyi gören insanların geçtikten sonra gördükleri bir manzarayla söylediklerine bak. Halbuki öyle bir topluluğa gidip öyle bir şeyi gördükten sonra gelin Rabbinize ibadet ederken hiçbir şey şirk koşmayın demeleri gerekirdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına baktığımızda Huneyn'e giderken bir kökmer ağacına uğradıklarında oradan bir tanesi Ey Allah'ın Nebisi kafirlerin Zatul Emvatı olduğu gibi bize de şunu Zatul Envat yap. Kafirlerin silahlarını astıkları ve çevresinde ibadet ettikleri bir kökler ağacı vardı. Onu ilah edinirlerdi ve bir tarafına asıp öbür tarafına geçtiklerinde savaşta kendilerine bir şey olmayacağı inancındaydılar. Bu sözü söyleyince Allah Resulü ﷺ onlara Allahu Ekber. Bu İsrail Hazreti Hz. Musa'ya onların ilahları olduğu gibi bize de bir ilah yap demiş olmaları gibidir. Muhakkak siz sizden önceklerin yolundan gidiyorsunuz diyerek ashabını uyarmıştır. Evet. 140 ve 141 demin okuduk. Hazreti Musa onlara Allah'ın nimetini hatırlatıyor. Allahü Teala onları Firavun'un esaretinden baskısından içinde bulundukları alçaklık ve zilletten kurtarmış onları izzete kavuşturmuş düşmanlarından uzaklaştırmış o hakir bir halde helak olurken boğulurken ona bakmışlar ama yine de yoldan çıkmışlar 142 ve 143 Musa'ya 30 gece vade verdik Sonra bunu on ile tamamladık. Böylece Rabbin tayin ettiği vakit kırk gece olarak tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, Havnun içinde benim yerime geç, ıslah et ve sesatçıların yoluna uyma. Musa tayin ettiğimiz vakitte gelince ve Rabbi onunla konuşunca dedi ki, Rabbin bana kendini göster sana bakayım buyurdu ki beni katiyen göremezsin ama dağa bak eğer o yerinde kalırsa sen de beni görürsün Rabb'ı dağa tecelli edince onu parça etti ve Musa baygın düştü ayılınca dedi ki temzih ederim seni sana tövbe ettim ve ben müminlerin ilçiyim evet Musa aleyhisselam üzerine geriye düşüyor. Ebu Said el-Hudri'den gelen bir rivayette Yahudilerden yüzüne tokat atılmış bir adam aleyhisselatü vesselama geliyor. Ve ey Muhammed senin ashabından bir adam yüzüme tokat attı dedi. Aleyhisselatü vesselam onu çağırdı. Ona onun yüzüne niçin tokat attın dedi. Adam Ey Allah'ın elçisi, sen Yahudilere uğra, ben Yahudilere uğramıştım. O Musa'yı insanlara tercih eden Allah'a yemin olsun ki ben Muhammed'in üzerine de mi dedim? Sonra öfkelendim, onu tokatladım. Ali Selatü vesselam, beni peygamberler arasından ayırıp çıkarmayın. Muhakkak ki insanlar kıyamet günü bayılacaklar ayılanların ilki ben olacağım. Bir de ne göreyim ki Musa Arşın ayaklarından birine yapışmış, bilmiyorum benden önce mi ayılmış, yoksa şuradaki bayılması ile mi yetinilmiş diyerek bu ayetteki yere işaret etmiştir. Aleyküm hoş geldiniz. 144-145 Buyurdu ki, Ey Musa, risaletin ve kelamımla seni insanlar arasından seçtim sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Biz onu levhalarda her şeyden bir öğüt yazdık ve her şeyi uzunluğunda diye açıkladık. Öyleyse sen bunları kuvvetle netanetle al, kavmine de emret. Onları en güzel şekilde tutsunlar. İleride size fasıklar yurdunu göstereceğim. Rabbimiz suhan ve Kuvvet Teala Hz. Musa'ya hitabını zikrediyor. Onun risaleti ve kelamı ile zamanının alemlerine alemleri üzerine seçtiğini şüphe yok ki Muhammed Aleyhisselam da ilklerden ve sonlardan oğlunun efendisidir. Bu sebeptedir ki allah Teala onu Nebi ve Resuller'in sonuncusu kılmış onun şeriatı kıyamete kadar devam edecektir. Ona tabi olanlar diğer bütün Nebi ve Resullerin tabilerinden daha çoktur. Şeref ve üstünlükte ondan sonra İbrahim Halil Aleyhisselam ondan sonra Rahman'ın kelimi Musa Aleyhisselam'dır. Bunun içindir ki Allah sana verdiğim kelam ve münacatı al ve buna şükredenlerden ol. Gücünün yetmeyeceği şeyleri de isteme. Sonra onun için, için levhalarda her şeyden bir öğüt yazdığını ve her şeyi uzun diye açıkladığını haber veriyor evet allah Teala ileride size fasıklar yurdunu göstereceğim buyuruyor siz ileride emrime zıt giden itaatimden çıkanların akıbetini görüyorsunuz siz ileride emrime zıt giden itaatimden çıkanların akıbetini göreceksiniz Nasıl helaka yok olmaya gitmişlerdir? Duyurmuştur. Allah subona kuvveti ala bizleri hayırda yarışanlardan eylesin. Evet. 146'dan 149'a kadar yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerinden çevireceğim. Onlar her ayeti görseler yine de inanmazlar. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Azgınlık yolunu görseler hemen onu yol edinirler. Bu ayetlerimizi yalanlamış olmalarından ve ondan kafir bulunmalarındandır. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların işledikleri boşa gitmiştir. Onlar işlediklerinden başka bir şey mi bir şeyle mi cezalandırılacaklardı? Musa'nın karnı onun ardından zinet takımlarından canlıymış gibi böğren bir buza heykele edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve bir yolda göstermediğini görmedi mi ki ilah edindiler de zalimlerden oldular. Elleri böğründe çaresiz kalıp kendilerinin de sapıtmış olduklarını görünce dediler ki Rabbimiz bize merhamet etmezse ve bizi bağışlamazsa muhakkak ki hüsrana uğrayanlardan olacağız. Evet. Burada Allah Subhanahu ve teala yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanlardan ve itaattan kaçınanlardan bahsederek doğru yolu gördüğünde satan, azgınlık yapan, eğri yolu gördüğünde ise sen ona meyleden insanlardan bahsediyor ve hemen ardından ellerindeki ziynetten bir şeyler yaparak, dökerek bir buzağı heykeli yaptıklarını ve buna sattıklarını göstererek Allah Subhanahu ve Teala bunlara tutunuyor. Allah-u Teala İstahiloğullarından bazısının Kıptilerden ödün çalmış oldukları ziynet eşyalarından Samiri'nin kendiler için yaptığı buzağıya tatmak suretiyle sattıklarını haber veriyor. Samiri buzağı yaptıktan sonra içine Gibril Aleyhisselam'ın atının izinden almış olduğu topraktan bir avuç atıyor. O bir buzağı heykel oluyor. Bunlar Musa'nın Rabbinin tayin ettiği vakitte gitmesinden hemen sonra olmuştur. allah Teala bunu Musa'ya turdayken bildirmiş. allah Teala ondan haber vererek doğrusu biz senden sonra kavmini sınadık ve Samiri de onları saptırdı demiştir. Taha 85'te. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz senin bir şeyi sevmen seni kör ve sağır kılar buyurmuştur. Allah bizleri hakkı görenlerden eylesin. Basiret gözlerini bilgisizlik ve sapıtlık körlüğüne iletmesin kardeşler. Çünkü bilgisizlik cehalet insanın gözünü eder. 150 ve 151 Musa kavmine kızgın ve üzgün dönünce benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız Rabbimizin emrinin çabucak gelmesini mi istersiniz dedi ve levhaları attı kardeşinin başından tutup kendine doğru çekti ey anamın oğlu bu kavim beni gerçekten zayıf gördüler. Az kalsın öldürüyorlardı. Sen de bana düşmanları sevindirecek harekette bulunma ve beni zalimler grubuyla tutma dedi. Dedi ki Rabbim beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetinin içine al. Sen merhametlerin en merhametlisisin. 152 ve 153 Muhakkak ki bu zayı ilah edinenlere Rablarından bir gazap ve dünya hayatında da bir horluk erişecektir. Biz işte böyle cezalandırırız iftira edenleri. Kötülükleri işleyip sonra ardından tövbe ve iman edenlere gelince şüphesiz ki Rabbim bundan sonra elbette kafurdur, rahimdir. Buzaya zaya tapmalarından ötürü İsrail oğullarına erişen gazaba gelince Allahü Teala onların tövbesini kabul buyurmamış ve nihayet birbirlerini öldürmüşlerdir. Bunu Bakara suresinde izah ettiğimiz için sefaretine girmedi. Sonra Allahü Teala küfür, şirk, nifak veya isyan dahi olsa hangi günah olursa olsun kullarının tövbesini kabul buyuracağı buyuracağını kullarına haber vererek onlara tövbeyi irşat buyurmuştur. Bu sebepledir ki. Bu kıssanın hemen akabinde kötülük işleyip sonra ardından tevbe ve iman edenlere gelince Ey Muhammed, Ey Merhamet elçisi ve Ey Nur peygamberi Rabbim bundan sonra bu işi işlemelerinden sonra elbette kafurdur, rahimdir buyuruyor. 154 Öfkesi dinip, sukun hasıl olunca Musa levhaları aldı. Onlardaki müshasında Rablarından korkanlara hidayet ve rahmet vardı. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Hazreti Musa'nın kavmeli olan öfkesini dinip sukun Allah için olan gayret ve öfkesinden ve onların müzahaya takmaları üzerine şiddetli kızgınlığından önce 60 olduğu nehaları aldı onlardaki sahasında Rablarından korkanlara hidayet ve rahmet vardı diyor. Ve buradaki emirleri onlara okumuştur. 155 ve 156 Musa tayin ettiğimiz vakit için kavminden 70 kişi seçti. Onları titreme tutunca dedi ki Rabbim dileseydin önce onları da helak ederdin beni de. İçimizdeki sizlerin istedikleri yüzünden bizi felak eder misin? Bu senin imtihanından başka bir şey değildir. Onun da dilediğini onunla dilediğini dalalete düşürür. Dilediğini de hidayete görür, Götürürsün. Sen benim sen bizim dostumuzsun. O halde bizi bağışla, merhamet et bize. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Ve bize hem bu dünyada bir iyilikler hem dahirette bir kana sana Efendimiz, Allah subhanahu ve teala burada indirdiğini indirdiğini kesin bir şekilde beyan ediyor İbn Abbas diyor ki Allah-u Teala Musa'ya kavminde 70 kişi seçmesini emretmiş Musa 40 kişi seçip onları Rablarına dua etmeleri için çıkarmıştı Allah'a dua ettiklerinde ise Ey Allah'ımız bizden önce kimseye vermediğini bizden sonra kimseye vermeyeceğini bize ver. allah Teala onların bu dualarını hoş görmedi ve onları bir sarsıntı yakaladı. Musa Rabbim dileseydin önce onları da helak ederdin beni de helak ederdin buyurmuştur. 156 buyurdu ki ben kimi dilersem onu azabıma uğratırım. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Ben onu sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara işte onlara yazacağım. Allahu Teala Hz. Musa'nın bu senin imtihanından başka bir şey değildir sözüne cevap olarak ben kimi dilersem onu azabıma uğratırım. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Bütün bunlarda hikmet ve adalet benim buyuruyor. Onu tesbih ederiz. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kardeşlerim. Allah için yüz rahmet vardır. Doksan dokuzu onun katındadır. Bir tanesini sizin yanınızda kılmıştır ki, onunla cinler, insanlar ve yaratıklar arasında karşılıklı merhamette bulunasınız. Kıyamet günü olunca onu da diğerlerine katacaktır. Alemlerin Rabbine hamdolsun ki öyle merhametli. 157 Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı bulacakları okuma yazma bilmeyen ve nebi olan Resul'a tabi olurlar. O kendilerine Mağrufi emreder, münkeri de haram eder. Onların ağır yüklerini ve üzerin, üzerlerindeki bağları, zincirleri indirir. İşte ona iman edenler, onu tazim edenler, ona yardım edenler ve onunla birlikte müdirlen nur'a tabi olanlar, işte onlar felaha erenlerin kendileridir. Evet kardeşlerim. İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste. Allah Resulü Aleyhisselatü hayatında satmak üzere ne diniye mal götürmüştü. Satışımı bitirdiğinde şu adama varacağım ve onu dinleyeceğim dedim. Ebu Bekir ve Ömer'in arasında birlikte yürürlerken rastladım ve peşlerine düştüm. Nihayet ölmekte olan oğluma sabretmek üzere Tevrat'ı okuyan bir Yahudinin yanına vardılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Tevrat'ı indiren aşkına söyle. ''Şu kitabında benim sıfatımı ve çıkışımı, çıkış yerlerimi buluyor musun?'' diye sordu. Adam başıyla hayır işareti yaptı. ''Oğlu, evet, Tevrat'ı indirene yemin olsun ki biz kitabımızda senin sıfatını ve çıkışını buluyoruz. Muhakkak ki ben Allah'tan başka ilah olmadığına, senin Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ediyorum.'' dedi. Hz. Peygamber Yahudi'yi ''Kardeşinizden uzaklaştırınız.'' buyurdu. Ve kefenleme işiyle namazını kılmayı üzerine aldı. Evet. Senden sonra gidenler gitti ya Musa. 158 Peki ey insanlar ben gerçekten göklerin ve yerin mülkü kendisinin olan ondan başka hiçbir ilah bulunmayan hem dirilten hem öldüren Allah'ın hepiniz için gönderdiği peygamberiyim şu halde Allah'a ve onun ümmü peygamber olan elçisine inanın ki o da Allah'a ve onun sözlerine inanmaktadır ve ona uyun ki hidayete eresiniz Allah subhanahu ve teala peygamberi ve elçisi Muhammed aleyhisselama hitaben buyuruyor ki ey Muhammed Peki ey insanlar bu kızıl deveniye, zenciye, araba aceme hitaptır. Allah'ın hepiniz için gönderdiği peygamberin onun peygamberlerin sonuncusu olması ve bütün insanlara gönderilmiş olması şeref ve büyüklüğündendir. Evet. Allah Subhanahu ve Teala resulümüzü cins ve cins olan bütün bütün insanlara gönderdiğini 159, 160 ve 161 Musa'nın kavminden bir topluluk da vardır ki inşa ederler ve onunla hükmederler. Biz onları 12 oyma ümmetlere ayırdık. Kavmi ondan su istediği zaman Musa'ya vahyet, vahyettik ki asasını taşavar Ondan on iki pınar fışkırdı. Herkes içeceği yeri belledi. Ve onların üzerine bulutla gölge yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldözüm indirdik. Size rızık olarak verdiklerimizin temiz ve güzel olanlarından yiyin. Onlar bize zulmetmediler. Ancak kendilerine zulmediyorlardı. Hani onlara denilmişti ki şu şehirde oturun dilediğiniz gibi yiyin için hıtta deyin ve kapısından secde ederek gireyim ki yanılmalarınızı bağışlayalım ihsan edenlere daha da artıracağız işlerinden zulmedenler kendilerine söylenen sözü başkalarıyla değiştirdiler biz de onlara zulmeder olduklarından dolayı gökten azap indirdik evet Allah subhanahu ve teala her peygambere tabi olanlar gibi burada Musa'ya da tabi olanlardan olduğunu söylüyor. Ve onların içinde irşad edenlerinde de olduğunu söylüyor. Ve akabinde İsrail, İsrail oynatlarından bahsediyor ki bunu Bakara 60'ta bizah etmiştik. O sure Medine'de. Bu sure ise Mekke'de nazil olmuştur. Bu ayetin akışı ile Oladakinin arasındaki farka orada işaret etmiştik. 163 burada seyir biraz değişiyor. Eke ee, halkından Allahu Subhanahu ve Teala bahsediyor. 163'ten 166'ya kadar. Onlara denizin kıyısındaki o kasaba halkından haber ver. Hani onlar cumartesi gününü ihlal ederek hatta aşmışlardı. Zira cumartesi günleri balıkları sürüyle geliyor, cumartesi tatili yapmayacakları gün ise gelmiyorlardı. İşte biz fasıklık eder oldukları için onları böylece imtihan ediyorduk. Hani işlerinden bir topluluk demişti ki, Allah'ın kendilerini helak edeceği veya çetin bir azap ile cezalandıracağı bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz? Onlar da Rabbinize karşı mazeret olsun ve belki sakınırlar diye demişlerdi. Onlar kendilerine verilen övüdü unutunca biz kötülükten ne nedenleri kurtardık, zulmedenleri ise fasıklık eder oldukları için şiddetli bir azap ile yakaladık. Böylece onlar serkeşlik ederek yasak edileni yapmakta ısrar edince aşağılık maymunlar olun dedik. Evet kardeşlerim, bunlar kimdi? Allah subhanahu ve teala kendilerine cuma gününü tatil kurdu. Onlar Rabbine söyle de cumartesi olsun. Allah ve teala onlara tamam, ben size cumartesi gününe verdim ama eğer size bir de imtihan imtihana tabi tutacağım eğer bunu kaybederseniz size öyle bir bela verdim ki ne bundan öncekilere ne de sonrakilere vermişimdir diyor onlara cumartesi günü balık avlamayı Allah subhanahu ve teala ne yapmıştır yasak kılmış fakat onlar belli bir zaman geçtikten sonra denizin kenarlarına çukurlar kazmışlar diğer günlerde balık zaten denizde hiç yok ama ayette de geldiği gibi Cumartesi günü denizin üzeri Ful balık dolmuş Onlar bunu görünce Önce yaklaşmamış Sonra çukurlar kazmışlar Daha sonra açıktan Çıkıp avlama yollarına Gitmişler İşte bu hali Bunların bu durumunu bu kasaba halkının Allah azze ve celle Üç gruba ayrıldığını haber veriyor Bir grup Bakara suresinde de açıklandığı gibi, yasa işlemiş, cumartesi günü balık avlamak üzere hile yoluna sapmış, bir grup onları bundan men edip kendileri de ayrılmış, üçüncü grup ise susmuş, haramı işlememiş ama onları bundan menetlemişti Fakat onlar menedenlere Allah'ın kendilerini helak edeceği veya çetin bir azap ile cezalandıracağı bir kavme ne diye öğüt vermiyorsunuz demiş, Onları bundan niçin men etmiyorsunuz? Siz de biliyorsunuz ki onlar helak olacak ve Allah'ın azabına hak kazanmış olacaklar. Sizin onları men hiçbir faydası yok. Men edenler de onlara Rabbinize karşı mazaret olsun demişlerdi. İşte meneden yani iyiliği emredip kötülükten nehy edenler kurtulmuş, işlemediği halde men etmeyenler de onlardan birlikte felak olmuştu Allah bizleri böyle belalara düşmekten beri buyursun amelleri makbul olan ilim ameleden amel eden ve bunu davet eden samimi kullardan eylesin 167 hani Rabbim onları kıyamet gününe kadar azabın en kötüsünü uğratacak olanları muhakkak göndereceğini ilan etmişti şüphesiz ki Rabb'ın cezayı çabuk verendir ve muhakkak ki o kafurdur rahimdir evet kardeşlerim burada da muhakkak gönderileceğini ilan etmişti diyor ve Hz. Musa'nın onlara 7 sene bir rivayete göre 13 sene haraç koyduğu söylenir haracı ilk koyan o olmuştur daha sonra Yunan Kuştani ve Keldani krallarının Sonra Hristiyanların baskısı, galibiyeti ve hükümranlığı altında ezilmişler, krelir kılınmışlardır. Kendilerinden cizye ve harac alınmıştır. Sonra İslam ve Muhammed Aleyhisselam gelmiş, bir sefer onun hükümdanlığı ve zimmetine girerek onlara harac ve cizye vermişlerdir. Evet. Şüphesiz ki Rabbin kendisine isyan eden ve dinine muhalefet edenlere Cevza'yı çabuk verendir. 168'den 170'e kadar biz onları yeryüzünde cemaatlere ayırdık. İşlerinden kimisi salihlerdi, kimisi de onlardan aşağıda. Belki dönerler diye onları güzellikler ve kötülüklerle denedik. Onlardan sonra kötü kimseler gelip onların yerine geçmiş, kitaba varis olmuşlardı. Dünyanın geçici metahını alıyorlar ileride affedileceğiz diyorlardı. Onlara buna benzer bir meta gelse onu da alıyorlar. Onlardan Allah'a karşı ancak haklı söyleyeceklerine dair kitap üzerine ait alınmamış mıydı? Ahiret yurdu Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve namazı dost kılanlar. Elbette biz ıslah edenlerin mükafatını zayi etmeyiz. Evet. Allah subhanahu ve teala onları yeryüzünde topluluklara, fırkalara ayırdığını ve nitekim başka bir ayette ise onun ardından İsrailoğullarına dedik ki, haydin ona melekette siz oturun. Ahiret vaadi geldiği zaman onları da sizi de bir araya getiririz. İbn-i diyor ki onlardan Allah'a karşı hakkı söyleyeceklerine dair kitap üzerine ahit alınmamış mıydı ayeti hakkında devamlı olarak döndükleri ve tövbe etmedikleri günahlarını bağışlamayı Allah üzerine bir vacip gibi kabul etmelerinde allah Teala ahiret yürüdü Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır hala aklınızı başınıza almayacak mısınız buyurarak onları bu sevabına nail olmaya teşvik edip azabın başlarına düşmesinden sakındırmıştır. Yani nefsinin arzularını terk eden ve Rabbinin itaatına yönelen ve haramlardan sakınanlar için. Evet. 171 Hani biz dağı üzerlerine gölgelik diye kaldırmıştık da onlar tepelerine düşecek sanmışlardı. Size verdiğimizi kuvvet ve metanetten tutun ve onda olanı düşünün ki sakın evet bu Allahü Teala'nın söz vermelerine karşılık tur dağını üzerlerine kaldırdık ayetinin aynısıdır Nisa 154'te İbn-i Abbas'ta rivayette dağı onların başları üzerine meleklerin kaldırdığını söyler evet el Bekir der ki Hz. Musa Allah'ın bizzat yazdığı kitabın bulunduğu levhaları açtığında yeryüzünde bir dağ, bir ağaç, bir taş kalmadı. Hepsi titredi diye okudu. Bugün yeryüzünde büyük ve küçük hiçbir Yahudi yoktur ki üzerine Tevrat okusunda titreyip başını sallamasın. Altıncı ciltte burada bitti. Bizlere bunu okumayı nasip eden Allah'a hamdolsun. İçindeki bilgilerle bizleri amel etmeye sevk etsin ve bizleri bununla şereflendirsin. Cennete gitmede bizlere azık olsun. Elhamdülillah Rabbil âlemin.